764. konu, Hazreti Peygamberin Allah'a, şükretmek için secdelerini uzatmaları, Abdurrahman bin Avef şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber bir gün mescitten alelacele çıkarak hücre-i saadetlerine girdi, kıbleye yönelerek secdeye kapandı, secdeyi o kadar uzattı ki ben Allah Teala'nın, secdede iken onun ruhunu ettiğini zannettim, bunun üzerine de yanına varıp oturdum, beklemeye başladım. Hazreti Peygamber başını secdeden kaldırdıklarında oturan kimdir diye sordular. "Abdurrahman bin Avef'im." dedim. "Orada niçin oturuyorsun?" buyurduklarında da şöyle cevap verdim: "Ey Allah'ın Resulü, secdeyi o derece uzattınız ki ben Allah Teala'nın secde yaptığınız sırada ruhunuzu kabz ettiğini zannettim." O zaman Hazreti Peygamber şunları söylediler: Cebrahi gelerek bana, Allah Teâlâ'nın, Ey Muhammed, sana bir salavat getiren kişiye ben de salavat getiririm, kim sana selam verirse ben de ona selam veririm, buyurduğu müjdesini getirdi, bunun için ben de şükür secdesine kapandım, Muaz bin Cebel şöyle anlatıyor, bir keresinde Hazreti Peygamber'in yanına gittiğimde onun ayakta namaz kıldığını gördüm, kıyamı sabaha kadar devam etti, Sonra secdeye kapandı ve secdede o kadar uzun kaldı ki ben ruhunun kabzedildiğini zannettim. Sonunda başını kaldırarak, niçin böyle yaptığımı biliyor musun, diye sordular. Ben de, Allah ve Rasulü daha iyi bilirler, dedim. Hz. Peygamber, niçin böyle yaptığımı biliyor musun, cümlesini 3-4 defa tekrarladıktan sonra şunları söylediler. Ben, Rabbimin bana yazmış olduğu namazı kıldım. Bu namazın sonunda Rabbim, elçisi vasıtasıyla bana, ey Muhammed, ümmetin hakkında ne yapayım, buyurdular. Ey Rabbim, sen daha iyi bilirsin, dedim. Böylece bu durum üç dört defa tekrarlandı. Sonunda bir kez daha, ey Muhammed, ümmetin hakkında ne yapayım, buyuruldu. Ben de yine, ey Rabbim, sen daha iyi bilirsin, dedim. O zaman, ümmetin hakkında seni mahzun etmeyeceğim, buyurdular. Bunun üzerine ben de ona şükretmek için secdeye kapandım. Rabbim şükredicidir ve şükredenleri de sever.